sallallahu aleyhi ve yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize cennete girecek amel istemeyi nasip etsin. Rabbim hüphan Teala orada bizleri mahkup etmesin kardeşler. Rabbim hüphan Teala cennete girecek amel istemeyi nasip ettiği gibi orada onun cemalini görecek, doya görecek amel istemeyi ve İslam kardeşliğini anlamayı masur Bugünkü konumuz kardeşlik. Demin de sizlere dediğim gibi kardeşlik dediğimizde bu kelime üç ayrı yönden ele alınması gerekir. Birincisi aynı karını paylaştığın, karıdaş dediğimiz ki o kökten gelir, anne baba birlik geliyor olan. İkincisi ananın seni aynı anda emzirdiği başka bir çocuk. Üçüncüsü ise din bağıdır Konumuza e, giriş açısından şu ayetten başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayetinde müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet olasınız diyor. Bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle'nin inanan, Allah'a teslim olan her insanın aynı zamanda da din kardeşi olduğunu, üç şeyin birbirine haram olduğunu ve bu hukukun doğduğunu ve Müslümanın da Müslüman üzerinde kardeşlerin altı hakkı olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Evet. Demek ki kardeş aynı anne ve babadan doğan ortak değerlere sahip olan kişiye deniyor. Bunu Arapçada ahi kelimesiyle görüyoruz kardeşler. Kardeşler, arkadaşlar anlamına gelen ihve veyahut İhvan kelimesiyle e, bu anlatılış, e, insanlar birbirine hitap ederken ahi, uhdi, ihvan gibi kelimeler kullanır. Türkçede de kardeş, kardeşim diye kullanır. E, kardeş denildiğinde insanın ilk aklına gelenip kendi anne babasıdır ve kendi anne babasından dünyaya gelen akla gelir. Ve aynı soysop kardeşliğini düşünür. Soysop kardeşliğinin dışında bir de dine ve dünya görüşüne mensup olmayı ifade eden akide kardeşliği söz konusudur. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Müminin Suresinde dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Buradan da anlaşıldığı gibi her parti her fırka kendini ne yapıyor? Kardeş görüyor. Bu kardeşliği zedeleyecek dışarıdan hariçten bir şey geldi mi ne yapıyor? Onu oradan dışlamaya çalışıyor ve onun huzurunu duymaya çalışıyor. Yani kendi arasının. İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanır kardeşlerim. Yani kim La ilahe illallah kelimesini söylemişse o artık Müslüman'ın nesidir? Kardeşidir. Bunu en yukarıda ele alacak olursak belki sohbetlerde bol bol duymuşsunuzdur. Usame, Allah Resulü'nün azatlı evladı yani daha önce evlatlıydı bir savaşta tutuyor bir adamı öldürüyor. Adam tam ölürken ne diyor? La ilahe illallah kelimesini söylüyor. Usama geliyor. Ey Allah'ın Resulü savaş anındayken diyor bir müşrik geldi sinsi sinsi bir mümini diyor şehit etti kaçtı. Aradık bulamadık. Sonra diyor yine geldi sinsi sinsi falanı şehit etti yine kaçtı. Aradık bulamadık. Sonra geldi falanı şehit etti kaçtı. Dördüncü de ben bunu yakaladım. Tam öldüreceğim sırada La ilahe illallah dedi diyor. Ama ben vurdum öldürdüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Usame diyor ki korkudan dedi Sen diyor onun kalbini mi yardım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü o kadar çok söylüyor ki Usame diyor ki keşke o gün iman etseydim de bu kelimeleri ne yapmasaydım duymasaydım. Demek ki La ilahe illallah diyen dünyanın neresinde hangi renkte, hangi dili konuşursa konuşsun birisi bizim neyimizmiş? kardeşimizdir. Ve müminler ancak nedir? Kardeştir diyor. Ayeti kelimeden de açıkça anlaşılacağı gibi ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmektedir. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar hangi dili konuşursa konuşsunlar, hangi kavme mensup olurlarsa olsunlar veya hangi ringe sahip olurlarsa olsunlar bütün müminler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin nesidir? Kardeşleridir. Yani birbirlerinin sadık dostlarıdırlar. Ve bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi akidelerine saldıran veya İmana karşı küfre tercih eden kimselere kendilerine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar asla sevgi ne yapamazlar? Deşlemezler. Yani akide kardeşliği her zaman nedir? Esas tutulan meseledir. Ee, yine kardeşleri mümin gönülleri en sağlam ve en köklü biçimde bağlayan bağ, iman ve takva esaslığından kaynaklanan kardeşliktir. Allah Azze ve Celle bunu bize o kadar güzel bir nimet olarak vermiştir ki ayet-i terimede de buyurduğu gibi Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapsın. Dağılıp ayrılmayın, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmandınız, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine tam siz bir ateş şukunun tam kenarındaydınız. Oradan sizi kim kurtardı, kurtardı? Allah umulur ki hidayete eresiniz. İşte Allah size ayetlerinizi böyle ne yapıyor? Açıklıyor diyor. Bakın kardeşlerim bu belki Evs ve Hazres dediğimiz cahiliye dönemindeki o kabilelere mensup insanların üzerine inen bir ayet ama Burada itibar nedir? Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlayıcıdır. Yani daha önce düşmanlık olabilir, kan davası olabilir, birini hiç sevmeyebilirsin ama İslam bağıyla ile birbirine bağlanmışsan artık Allah'ın bu verdiği nimetin hakkını da sen ne yapmalısın? Korumak zorundasın. Dün pazar günü kardeşlere kardeşliğin ve paylaşmanın ne olduğunu anlattım. Onlara misaller verirken kendi anladığınız gibi değil. Kendi idrakınızdan kardeşliğimizi zaten götüremezsiniz. Şahabeler bizim için bu konuda nedir kardeşlikte? En güzel örnektir. Onlar bir şeyi paylaşırken nasıl paylaşıyorlar? Sen ihtiyacından fazlasını değil kendileri ihtiyaç içindeyken, kendi nersini kardeşini tercih ederek ve kendi nefsi için eğer cenneti arzuluyorsa kardeşi için de ne yapıyor? Cenneti arzuluyor. Kendi nefsi için bir Müslüman cehennemi istemiyorsa kardeşi için de cehenneme girmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Yani kardeşlik dediğimizde af buyurup aynı köpeklerin güneş vurunca böyle koyun koyuna yaptığı gibi e, kardeşlik değil. Onlara şöyle bir kelik attığın zaman ne yaparlar? He? Müslümanların kardeşliği böyle ne olmayacak? Olmayacak. Müslümanlar hiçbir zaman çıkar üzerine bir kardeşlik ne yapmazlar? koymazlar Ve İslam'da da üç sadece insanların arasında nedir? Takva yönündedir. Ve her bilen üzerinde de bir bilen vardır. Müslümanlar da birbirini teşvik ederek bu kardeşliği ne yaparlar? Daha sıkı akide bağına bağlanırlar. Ve kopukluklara bakın kardeşlerim, İslam'daki kardeşlik akide temeline bağlı olması için ne kadar ilimde Kur'an ve sünnette eksiksiniz vallahi kardeşliğinizde o nüfette eksiksiniz. Doğru mu mı? Akideyi ne kadar anladınız? Yani Allah'ın ayetlerini Resulullah'ın sünnetiyle ne kadar haşir meşir oldunuz? Kardeşliğinizde o kadar nedir? Sıkıdır. Ve Kardeşini senden ileriye götürecek her türlü hamleyi ne yaparsınız? Yaparsınız. Ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli bir uyarısı var. Şakın kafirlerin diyor birbirine boyunlarına vurduğu gibi ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Onlar ne yapar? Şuraya otururlar. Yerler, içerler bir bakmışsın birbirlerine öldürmüşler. Birbirlerinin boyunlarını ne yapmışlar? Vurmuşlar. Müslüman bunu ne yapamaz? Yapamaz. Ve Müslüman birbirinden bağını asla koparamaz. Kalbine en ufak bir hareket getirecek şeyden ne yapar? Uzak durur. Bu da ancak Müslümanın dinini bilmesiyle, diniyle haşır neşir olmasıyla bir mü kardeşlerim. Yine mümin erkeklerle mümin kadınların akide ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin de bir gereği olarak zikredilir. İşte bu yardımlaşma toplumu da ne yapar? Sağlam temeller üzerine koyar. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülüğü sakındırır, namazı destekleri kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resul'a da itaat ederler. İşte Allah'ın rahmetine ulaşacak bunlardır diyor. Bakın burada dikkat ederseniz sadece erkeklere demiyor kardeş olarak. Kimi diyor? Kadınları da. Bunlar da birbirinin neşiymiş? Hamisi, dostu, velisi ve iyiliği emredecek, kötülükten de ne yapacak? Nehye Birbirinize bu konuda ne yapacaksınız? Yardımcı olacaksınız. Neden? Kim bir münker görürse onu izale ederse, Eliyle, diliyle, kalbiyle bu insanın imanının nerede olduğunu gösterir değil mi? Eğer kalbe bırakırsanız ne olur bu iş? He? Yine imanınız var ama size zor yetiyor. Bir başkasına nedir? Yetmez. Öyleyse sizler hakikaten müminseniz bunu ispat etmeniz gerekir. insanlara hem nefsinize hem kardeşimize iyiliği emredeceksiniz. Onun iyiliğini isteyeceksiniz. Ve kötülükten sakındıracaksınız. Bunu da yapabilmeniz için arkasından ayetten bak bir ifade geliyor. Namazı dost doğru kılar, zekati verirler. Demek ki namazın dört doğru kırılması insanları birçok hayra ne yapıyor? Teşvik ediyor. Namaza da çok ne yapacak Müslümanlar? Çok dikkat edecek. Kardeşlerim, kardeş olma arkadaş, sadık, dost olma, sevinçte de, kederde de beraber olmayı göze almaktır. Bu sadece duygusal değil, fiili olarak da nedir? Göstermeyi getirir. Sevme, yayma, güvenme, merhamet etme, yardımlaşma, dayanışmayı da ne yapar? Yanında getirir. Bir Müslüman sana bir sorunu vermişse o sende ne atmalı? Kalmalı. O yardıma ihtiyacı varsa istemese bile sen istemeden ona ne yapmanı Yardım etmelisin. Eğer e, onun ruhunda, duygularında bir kararma veyahut dine karşı bir soğukluk veya şeytanın verdiği vesveseler varsa o kardeşine sonuna kadar ne yapmalısın? Destek olmalısın ki bu sana Allah'ın emrettiği kardeşliğin getirdiğidir. Yine Kur'an'ın öngördüğü kardeşlik bütün bunları içeren bir muhtevaya sahiptir ki bu da bir hayat biçimidir. İslam'daki kardeşliktir. Kardeşlerin dinde kardeşliğin en güzel numunesini Allah Resulü'nün çağında Allah Resulü'nün sallatu vesselam beraber yaşayan o seçkin sahabeler ortaya koymuştur. Bunların içinden hepimiz kendimize Kadınlardan bir hamis seçin, Onların hayatlarını şöyle bir okuyun. Onların kardeşliği nasıldı? Bu size bir ödev olsun. Olmaz mı? Nasıldı? Yaşkısı, genci, evlisi, bekarı, kadınların arasındaki ilişki neydi? Günlük yaşantıları nasıldı? Bunu bir araştırın kardeşlerim. Araştırmadan, onların örnek yaşantısını bilmeden siz bugüne ne yapamazsınız? Bunu uyarlayamazsınız. Hele ailelerinizden, akrabalarınızdan almış olduğunuz kültürle yaşadığınız şu kültürle İslam kardeşliğini anlamanız çok zor Bizim için örnek sadece o Medine'deki ensarla oraya hizmet eden muhacirin kardeşliğidir. Ve oradaki insanlara bakın kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerinden hep aziz tutmuşlar ve onları hiçbir konuda hiçbir konuda yalnız e, ve yardımsız bırakmamışlardır. Evet. Ve hatta en yakın Kürmüzü'de bulursunuz. Hatta sertten bir Müslüman muhacir kardeşine şayet dilerse hanımlarından birini boşayıp kendine nikahlayabileceğini de teklif etmekten kaçınmamıştır. Okudunuz mu bunu? Nefsimiz de şöyle bir kontrol edin. Hmm. Eşiniz çift evli hmm. ve böyle bir olay var. Geldi size dedi ki, e, seni boşayın, gün kardeşinden, ikdettinden sana evlen dedi. Sadece nefsinizde şöyle bir geçtin. Nasıl bir duygular gündeme geliyor? Hı? Yani tadılmayan duygular da. Değil mi? Hı. Anlaşılmaz. Burada kardeşliğin zilgeye geldiği bir nokta var kardeşler. Bizim toplumumuzda şu an burada beni yanlış anlamayın. Ben ikinci evlilik falan aklımda fikimde olan birisi değil. E, i̇kinci olduğunda bizim Türkiye'deki kadınlar ne yapar? Hayır. Önce beni boşa. Sen ne yaparsan yap. Ve şu baltayı görüyor musun? İkimizin de kafasını keserim. Böyle. Doğru mu? Bizim toplumda böyle. Ee, ama sahabe ne yapıyordu? Hı? Sahabe dinini yaşıyordu. Allah'ın da onlara birçok nimetleri vardı. Değil mi? Günümüzdeki insanlarsa e, sadece Müslüman olduğunu söylüyor. Dört kadına hiç daha fazla bir kadına evlilerdi. Yani kendileri seçim vardı. Yok o kadar yok. Bir tane Adem'in sekiz hanımı vardı. İslam geldiğinde ne yapayım dedi. Boşa dedi Allah Resulü. Oturdu. Şey yapamadı. En son kura çekti. Dördünden ayrıldı. Hepsi oturdu ağrattılar. Yine terk etmedi. Ama eşleri olmadı. Başka ben bilmiyorum. Bilgim varsa getir. Yok o eşlerden geçiyorum. Bildiğin varsa getir tezini bir doğrularınca. Ama e, dörde kadar evlilikte o zaman savaşlar vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliğine de bakın. Hep sevdiği sahabelerin, e, eşleri, çocukları e, muhtaç olmasın diye bir tane almıştır. Bir tane hanımıyla ile Hatice ile, çocukları da ondan olmuştur. Ve bir tane bakire almıştır. O da annemiz onun dışındakilerine bakın hepsini koruma amacıyla almıştır. Evet. Allah'ın suları sallahu aleyhi ve bakın bir sözünde hiçbiriniz kendi nefsimiz için arzu ettiğini kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş sayılmaz diyoruz. Ne anlıyorsunuz bundan? Benim nefsim araba istiyor. Kardeşimin de olsun mu? Yani ev istiyor olsun mu böyle bir şey mi? Ne geçiriyor, Ne istiyorsunuz mesela? Bu hadiste ne anlıyorsunuz? Hı? Benim kredi'm oldu, onun da olsun. Benim güzel bir yaşamım oldu, onun da olsun mu? Hiç düşünmüyorsunuz. Burada bakın, nefsimizden derken iyi olan her ne varsa, hayır olan ne varsa. Kendi ersin için istediğini kardeşin içinde ne yapmak arzulama geçiyor. Bunun en üstü nedir? Allah'ın cemali değil mi? Cennet değil mi? Allah'ın nimetleri değil mi? Bunları kardeşin içinde ne yapmak istemek zorundasın. Ali bakın şöyle diyor. Allah kendisinden razı olsun. Senin hakisi kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye razı olan, zamanın felaketleri kapısını çaldığı vakit senin dağınık durumunu derlemek için kendi derli toplu durumunu gerekiyorsa dağıtan kişedir. Bir daha tekrarlayayım mı sahabenin anladığını? Senin diyor, hakiki kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye bile razı olan diyor. Ve bir yangın, bir deprem, herhangi bir felakette senin dağınık durumunu düzeltmek için gerekirse kendi durumunu dağıtan kardeşindir. Diyor. Evet. Allah böyle kardeşliği nasip bizlere. Müminler kardeşlikte ve dostlukta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ki sahabe diyor ki hala yaptığı hareket gözünün önünde şöyle parmaklarını geçiriyor kardeşler. Aynen şu duvarın elemanları gibi tekliyoruz. Yani şu düz duvarda neler var? Pirketi var. Suvası var. Harcı var değil mi? Hepsi şey var. Ne yapıyor? düz duruyor. Bakın. Bir çeltik varsa o belli oluyor mu? İşte şapa sağlam bir binanın müminler nedir? Elemanları gibidir. Hiçbirimiz duvarda gedik. ne yapmayacağız? <gülüyor> Açmayacağız. Ve bir vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda ne olur? Bir diş düşünün. Bir tırnağın kenarına bir şey batmasını düşünün. Vücut ne yapar? Bu acıya tamamen ortak olur. İşte müminler de aynen bir vücudun elemanları gibidir. Birinde bir rahatsızlık varsa bu acıyı herkes ne yapar? Duyar. Ve mümin birbirine bağlılığı parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir. İşte kardeşlik dediğimizde anlayacağımız bu kardeşler. Ve yine Allah Resulü diyor ki Vesselam, müminleri kendi aralarındaki merhametleşmelerinde sevişmelerinde yardımlaşmalarında bir vücut gibi görürsün ki vücudun bir organı ağrırsa kalan kısmı uykusuzlukta ona ortak olur. Diyor. Evet. Merhamet. Kardeşlerin arasındaki merhameti anlamak için nasıl bir örnek verirsiniz? Var mı aklınızda bir Allah evet. o diyor de Merhameti görüyorsunuz değil mi? Yer mi kalbinde? o kadar e, zor geçiyor ki, birçok yaralı sahabeler var. Ayşe annemiz e, paçalarını sığıyor, elinde kırba, bir yudum su var. Dolu değil bakın. Su su diye inleyen birisi var. Hemen diyor, koştum diyor. Tam diyor, dıdağına getirip, şey çıkacağım, deri tulumu. Başka bir yerden diyor, inleyen bir sahabe oldu diyor. Hemen ne yaptı? Gözüyle onu işaret etti. Yani elini bile kaldıracak mecalde değildi. Ona gittim, o bir başkasını duydu. Ona işaret etti. Ona gittim, ölmüştü. Geriye döndüm, o da ölmüştü. Geriye döndüm, o da ölmüştü. Diyor. Yani bu insanlar sıfatlıyken paylaşmayı öğrenmişler mi? Son nefeste de ne yapıyor? Onu yerine getiriyor. Yani bu son nefeste yapılacak bir imtihan değil kardeşler. Yine Hasr Suresinin 9. ayetinin uzun sebebini hatırlıyor musunuz? Onlar kendileri ihtiyaç içindeyken din kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. Yani buradaki merhametleşme kendi nefsine tercih edince başlıyor. Yine kardeşlerim bir mümin, diğer bir mümin kardeşi de her halükarda ne yapması? Yardımcı olması. Zalim de olsa mazlum da olsa. Bunu anladınız mı? Şahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor, tamam mazlumu anladık, zulmü oraya. Buna yardım edelim de, zalime nasıl yardım ederiz diyor. Nasıl yardım edilir? Zülmünden el çektirsin, ona mani olursun. Bu da kardeşine nedir? Yardım etmektir. İşte kardeşliğin en ileri noktaları bunlar kardeşler. Demek ki kardeşliğin bir gereği de zülme meyleden diğer kardeşini uyaracak, onu hizaya getirecek ve hizaya getirmek için çalışıp çabalayacak. İşte bu da Müslümanların birbiri arasında nedir? Yardımlaşmasıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bir kardeşlik yaptı. 90 şehadenin arasında. Biliyor musunuz bu meseleyi? İşte falan filanla, falan filanla. Kendisine kimi seçti kardeş olarak? <gülüyor> <He? gülüyor> Flaktopediedi Cemal. Ya kardeş değil miyiz? Kimi kardeş edindi? Kim? Kim? E bu Eyibelencerdi mi? Dayısın mı? Hayır. Hiç okumadın mı? Hiç okumadın mı? Ali de kendine kardeş edindi. Bir daha bir okuyun bakayım. Evet. Bütün müminler birbirinin din kardeşi olmakla birlikte bu özel kardeşlikler ne yaptı? Ziyarette, ilşanda, nasiyatta, rehberlikte, malda ne yaptılar? Onlar birçok duruma düşmekten alıkondu. Şuraya ne ekledik şimdi? Kandan, sütten bir de artı ne oldu? Dinin dışında Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir kardeşliği oldu. Yazmadım, neden yazmadım? Daha sonra bu ne oldu kardeşler. Hatta vefat ettiklerinde bu 90 kişinin hangisi hangisi hangisinden kardeş kılınmışsa ne oldu? O ona miras kılınıyordu. Daha sonra kardeşlik tamamen tesis edilip de düştüğün duruma düşmekten kurtulunca sahabeler Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerle sadece tam bağından olanlara e, mirasın hak olduğu gündeme geldi. Evet. Demek ki Müslümanlar birbirlerinin neşiymiş? Kardeşleri, yardımcıları ve kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi içinde ne yapacakmış? Arzulayacakmış. Kardeşliği bozan birçok hususlar var kardeşler. Allah bunları istemekten bizleri verir diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunların üzerinde kardeşlik üzerinde ne kadar duruluyorsa bozmayın diye de o kadar ne yapılıyor? Duruluyor. Ve ayeti kerimede kardeşliği bozan her türlü şeyden uzak durulması şiddetle ne yapılıyor? Usturaca bilgiriliyor. Özellikle bakın Hücret Suresinde Hepimizin bildiği bir ayet, aynı muhtevada hadis de var. Ey iman edenler, zannın bir çoğundan ne yapın? Sakın. Zan ne demek? He? Benim şimdi şunu çanta düşünün. Şöyle gidiyorum. Bu kapalı. Ya bunun içinde şu var. Bak adam malı götürür. İşte şuradan hırsızlık yaptım. Yani bunun içindekini bilmeden iyi ya da kötüye ne yapma? Yorma. Doğru mu? İyi ise bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Ama suizanda sıkıntı var. Zannın bir çoğundan satılır. Çünkü zannın bir kısmı nedir? Günahtır. Tecessüz etmeyin. Tecessüz ne demek? Ona tahassüs denir. <gülüyor> Olur. Her insanın kendine bir huyu, karakteri, yaşantısı olmaz mı? Olur. Bunu araştırıp da insanların içinde döküp ifşa ettiğinizde kardeşiniz de bundan rahatsız oluyorsa bu nedir? Tecesi. Bu haramdır. Kiminiz de kiminizin arkasından gıybet ne yapmasın? Yapmasın. Yapılıyor mu bu? <gülüyor> Yapıyor musunuz? İtiraf edin de hiç kere yazsın. Yapıyor musunuz? Yapıyor, çok. Evet. Hocam peki, öyle bir şey yapan, mesela ben teyzemi dövdüm ben o yüzden. Dövdünüz. Evet. Teyzenizi. Evet. Bu daha yani büyük. Yani o içten bir şey oldu. Bir anlık çıldırlıkla oldu. O zaman gençtim, böyle 22-23 yaşlarla falan bu. Sizin dediğimiz o tecessüt olayını ve sen bana uyguladı. Birkaç evet. kez ikat etsin. Anlamadı. Sonra konuşurken bana Allah belamı versin gibi bir cümle kutsu ondan sonra ben hatırlamıyorum. <gülüyor> yani, şimdi ben, ama bu konuda gerçekten çok rahatsızım. Evet Tecessüs insanın çileden çıkar. Ve insanın sırt dönmesine, hükmesine, darılmasına hatta kardeşimizin dediği gibi bazen insan sinirlerine hakim olamayarak karşıdakine vurmasına, saldırmasına Biz da, da sebep yani ve yıllarca da belki de kıskıya sebep oldu. Hayır, herkesin geldi. O huyunu bir de dayıma falan şikayet etti. Şikayet Hakettin abla demişler. O amenna da ben çok rahatsızdım. O bana ne yaptı? Şimdi yaptınız? yapan siz olmadığınız için sebep de siz değilsiniz. Evet. Ama saldırmakta gerekmiyor. Ama yanımda değildir o. <gülüyor> Birisi mi dedi saldır diye? Yok hocam yani bir anla o. Yüzleden sonra ve demek istediğim o an Dediğiniz gibi gençliğin dedi, getirdiği bir şey var. Allah hayır versin. Allah ve Celle'nin dediği gibi ey iman edenler. Burada kime sesleniyor? İman edenler. Zandan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kimimiz, kimimizin kıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Ayet-i Kerime'de ne yapıyor? Kendi kendini hem soruyor hem cevaplıyor hem de seni ne yapıyor? Hiç şimdiktiriyor. Öyleyse Rabbimiz'in buyurduğu gibi müminlerin hiçbir şekilde suizanına sebep olacak tecesizini ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Onun günah bile olsa o hareketini gören kim? E Allah Azze ve Celle onun günahını erteliyorsa, yani cezasını sana ne oluyor ki onu insanların içine ifşa ediyorsun? Onu da bırakın. Allah Azze ve Celle bize bu konuda ne diyor? Bir ayıp mı gördün kardeşinin? Ne yap? Allah da senin hepsini örtün. Ama unutma. Bir ayıbı mı var? Açtın ortaya mı döktün? Evinde bile olsan Allah senin bütün ayıplarını ne yapar? Topluma efsane et diyor. Bakın bu konuda size e, kardeşliği korumadaki yolu gösteriyor. Bozduğunuzda ise cezası ne yapıyormuş? Çok ağır oluyor. İşte müminleri bu şekilde açıkça suizandan, kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, gribetten, dedikodudan ve kulis yapmaktan Allah sakındırıyor. Peki, gıybet, dedikodu, kulis yapma. Kardeşliği pekiştirir mi, uzaklaştırır mı? Bakın kardeşler, gıybeti, dedikodu ve kulisi yapan, yani af buyrun, belki ifade ağır da, demin şu kaleme attım ya, o köpeklerin kardeşliği gibi kardeşlikleri vardır. Anladınız mı? Öyle bir karındaştırlar ki gıybet edenler, dedikodu yapanlar, kulis edenler, birbirleriyle öyle bir o an kenetleşirler ki ama aralarına en ufak bir meseleyi at ben yapmadım, ben demedim, o dedi, şu dedi diye ne yaparlar? Birbirlerine atarlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda zandan sakının zira zan sözleri en yalanıdır. Ne yaptı? Ayeti biraz açıkladı. Yalan nasıl bir şey? Şimdi biriniz birimize bir yalan söylese veya karı koca arasında birbirine yalan söylese kolay kolay affeder misiniz? He? İşte zansa yalandan da kötüdür. Anlatabildim mi? Yani yalan ne kadar kötüyse zansa ondan da kötüdür. Birbirinizin ayıbını görmeye ve duymaya çalışmayın, birbirinizin mahrem hayatını araştırmayın diyor. Burada bir de tahassüs deniyor. Mesela burada hanımla biz konuşuyoruz. karşıdan de Emine bakıyor. Biz konuşurken iki de biz bir şöyle kafayı kaldırıp hani sağa sola bakıyor ya oradan Emine bağırıyor misal. Sizin tavuğunuzu ben çalmadım. Falan yerde yemedim. Şeyini gömmedim. Biz duymuyoruz bir de. Tahassüs. Beni mi konuşuyorlar? Beni mi çekiştiriyorlar? İşte şöyle mi diyorlar? Böyle mi? Bu da dinde neymiş? haram ve kardeşliği de ne yapıyor? Cederiyor. Söylediğim maddeleri yazın arkadaşlar Yine altını çizerek ayeti kerimede Hücurat 11'de şu ifadeler geliyor. En iman edenler bir topluluk başka topluluktan alay etmesin. Olur ki o topluluk sizden ne olabilir? Hayırlı olabilir. Bakın ayet bitmedi. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Olur ki, bu onlardan daha hayırlı ne yapabilir? Olabilir diyor. Demek ki alayın hiçbir şeyi bizim için hayırlı değil kardeşler. Böyle huyu olan arkadaşlarımız varsa ya sen ne zaman büyüyeceğim biraz olgunlaşsana deyip en azından o huyun kötü olduğunu ona anlatın. Yine ayeti kerime devam ediyor. Kendi nefislerimizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Nasıl olur bu? Bunu Allah Resulü'ne soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, kendi nefsinizi nasıl küçük düşürür? Nasıl olur kardeşler? Yapamayacağınız sözleri verirsiniz. Yapamayacağınız işlerin altına girer kendinizi küçük evet. Ve birbirinizi en olmadık kötü lakaplarla ne atmayın, Çağırmayın. Belki bu sınavımızda var mı yok mu bilmiyorum ama bizim aramızda çoktur bunlar. Maalesef. Ee, Allah Azze ve Celle kardeşliği ne yapıyordur? Zedeliyor. Ve imandan sonra farklılık ne kötü bir isimdir? Kim tövbe etmezse işte o zalimlerin ha kendisidir. Bakın burada alay yasaklanıyor mu? Yasaklanıyor. Vakab yasaklanıyor. Ve birbirimize birbirimize Yerine getirmeyeceğimiz hiçbir şeyi yapmayacağız? Sözünü vermeyeceğiz. İşte bu da ne yapıyor? İnsan kardeşlerin arasını bozabiliyor. Evet. Kim? Haset ve hakaretle kardeşliği bozan hususların en önemlilerinden kardeşlerim. Kim? Kim nedir bilir misiniz? Tarifini yapacak olan mı? Evet. Üniversitelerden alalım varsa. Kim nedir? Hı? İlkokullardan olan Nedir ki? Hı? Hani deve kini var derler ya. Mesela Aleyhisselatü Vesselam deve ağırlarında namaz ne yapmayın? Kılmayın diyor. Çünkü diyor bir deveyi dövmüşsünüzdür o asla unutmaz diyor, sizi korumasız görür, namazdayken gelir ısırır, tekmeler öldürebilir sakatlar diyor. Devamında namaz kılmayın diyor. Kim nedir? Bir insana intikam ateşiyle yanıp tutuşma, onun canına, malına, artık şanına, her şeyine aşağılamak için düşmanlık beşleme, adalet beşleme. Bunu en güzel açıklayan bir hadis-i şerif var. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Geçmiş ümmetlerden iki hasret var. Size de şirayet etti. Bu sindarlık ve diyor Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınca. Demek ki bu kim? Haset selama nedir? Mani Kardeşliğe? mani Cennete girişe de neymiş? mani İblis Adem'i görünce kinlendi mi? Bir sebebi var mı? Hiç. Hiçbir şey. Sonra haset etti mi? Onun o konumuna etti. Kim kaybetti? Kendi kaybetti. Onun için kim? Haset. Ve hakaret de kardeşliği tamamen zedeliyor ve aradaki bağı ne yapıyor? Kopartıyor. Onun için kardeşlerim bakın, onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerine karşı karşıya dönüyor. Hicr 47'de. Müminlerin birbirlerine karşı aralarında kin, haset neymiş? Hicr Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Birbirinizi kinleşmeyin, birbirinizi haset etmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun, kardeşler diyor. Ve yine bir rivayette bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Yani aşağılaması. Düşünün, şöyle ben sohbet ediyorum size. Birisi çıkıp dese ki bana, ben senin anlattımdan bir şey anlamıyorum dese bu bana hakaret mi övgü mü nasıl anlarsınız bunu? Beni kırar mı bu? Sana karşı kardeşliğimde zedelenme olur mu? Bakın bu haram işte. Ama bana yardımcı olabilir misin? Hocam ya ben Allah razı olsun güzel sohbet hazırlıyorsunuz. Ama niyeyse bir türlü adapte olamıyorum, bir türlü anlayamıyorum diye sorsam ben de sana daha nasıl anlatayım, niye öğrenmek istiyorum diye sorsam anlayacağın noktaları hazırlayabilsen veya anladığın şekilde sohbeti getirsen daha hayırlı olmaz mı? En güzel metot bu değil mi? ve insan öyle bir noktası vardır ki i̇bn Hacer'in yani Haca Maçkala'nın'in e bu künyeyi neden aldığını biliyor musunuz? Kendisi dört ya da beş sene bir medresede kalıyor kardeşler. Şu Satürbahar'ın yazarı var ya bir kelime kafaya girmiyor. En son diyor ki hocamdır. bana müsaade edin burada ben bu kadar yıldır kaldım yani bir adım atamadım. En iyisi gideyim de babama yardım edeyim. Hiç olmazsa toprağa sırayım de bir işe yarayayım diyor. Hocası da Zaten 4-5 sene yani bir adım atmayınca tamam diyor izin veriyor. Hacı Rastalani çıkıyor evine doğru gelirken yoldalarda mağaraları bol bir bölgede gece konaklıyor kardeşler. Ve gece yatarken mağarada tavandan bir damla yere damladığını görüyor. Bakıyor ki o bir damlası o mağaranın içinde bir delik açmış. Nereye gittiği belirsiz. Habire damlıyor. Evet. Diyor ki ben şu kayadan daha mı kafam sert Hemen tekrar medreseye geri dönüyor. 4-5 senede alamadığını artık tamamen alıyor. Bu zamanı Şeyhul İslam'ı oluyor. Yani İbni Hacer taşın oğlu. Buradan almıştır ismini. Bazen bu anlayışla alakalıdır kardeşler. Eğer insan kendini adapte etmezse, hazırlamazsa, yani kimiyle kafasına çak, yine o ona ne yapmaz? Fayda vermez. Ama inşa kabını hazırlamışsa, yani ne yaparsa yapsın, Allah için toplanıp da bir şey yapılıyor, o ona ne yapar? Fayda verir. Yani bu insanın duygusuyla, anlayışıyla alakalı olan şeylerdir. Burada herkes kardeşliği zedeleyecek şeylerden ne yapacak? Uzak duracak. Evet. Yine bir kişiye diyor Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük yapması e, yeter diyor. Hakaret etmesi kötülük olarak yeter diyor. Demek ki mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına, eksikliklerine bakacak ama ona kim ne yapmayacak? beslemeyecek Adalet beslemeyecek insafsızca, zalimce ne yapmayacak? Davranmayacak. Olur. Olgun insandan muhakkak olgunluk beklenir değil mi? Zayıf insandan da zayıflık. Ama olgun insanlar muhakkak ki zayıf insanların olgunlaşması için yani kendi nesliği için kardeşinde ne yapacak? Yetiştirecek. Ve yetiştirmek zorunda. Şimdi düşünün bir tek olgun sizsiniz. kardeşlerinizden hiç ilgilenmiyorsunuz. Belli bir dönem sonra ne olursunuz? He? He? Siz aynı olursunuz. Aynı bu şeye benzer Devamlı hocalar anlatır. Köyün birinde bir çeşme varmış. Duydunuz mu hiç bunu? O çeşmeden kim içerse belirilmiş. Ve herkesi deli görünmüş, kendi aklını görülmüş. Hoca toplamış aile esradını. Demiş ki sakın bu sudan içmeyin. Uzattırayım çünkü içerseniz siz de bunlar gibi olursunuz. En son köyde bir, iki, üç derken herkes içmiş. Bir tek bu aile kalmış. Herkes bakmış hocanın ve ailesine bunlar deli. Bu köyden bunları atalım. Yani kendileri akıllı. Onlar deli. Hoca toplamış en son. E, ahali demiş. Ya bu çeşmeden içeceğiz. Bunlara karışacağız. Ya da bu delilerimizi öldürecek demiş. Yani neticede eğitmezseniz aynı duruma ne yaparsınız? Ükersiniz. Yani akıllı onlar olur. Deli siz olursunuz haberiniz olsun. Yapamayacağı bir durumsa beklemek zaten adı Ona o zemini kolaylaştırmak lazım. Yapamayacağı bir hususu karşıdakine söylersek zaten başta kaybederiz. Yapabileceği bir şeyi karşıdakine teklif edersek belki hiç aklından bile geçmese o ona ne yapılır? Kolaylaşır, bu olur. Yani Tabi zemini sevdirecek onun iyiliğini düşündüğün için e, gizli hareket edip onu kazanma yoluna gideceğim. Mesela öyle arkadaşlar var ki ben yüzde yüz yapabileceklerini bildiğim halde şunu yapın demiyorum. Bakın diyorum bu hafta bunu ben yapayım ondan sonra sırasıyla siz yapın olmaz mı diye e, gönüllerini bir alıyorum. İçlerinde ne var ona bir bakıyorum. Adım attırmaya çalışıyorum. Yapın desem Yapmasa bu sefer kendini başka görecek, kopacak, kaçacak yapamadığı için değil mi? Ama yapar mısın? Değişik olarak yapabilir miyiz? Yani en azından insanları buna teşvik etmek gerekir. Yine grupculuk zihniyetinden, ben merkezcilik zihniyetinden, kötü hasletlerden de uzak durmamız gerekir. Çünkü bunların hepsi, Müminleri birbirine düşüren hususlar cümleşimlerdir. Doğru mu? Şimdi düşünün, hepimizin bir seveni vardır değil mi? Kardeşi, arkadaşı. Hepimiz ben bilirim. Benim dediğim olsun. Ben gittiğim yerde güçlü olayım. Benim sözlerim geçerli olsun derse, ortada bir cemaat olur mu? Öyleyse bu ben merkezciliği bırakacağız. Bendeki güzelliği kardeşimize de vereceğiz. El birliğiyle cemaatı ne yapacağız? Daha ihya edeceğiz. Birbirimizi e, pekiştireceğiz. Eğer böyle yapmazsak arada birçok hastalıklar, rahatsızlıklar yani Allah'ın sevmediği huyla ne yapar? Tecelli eder. Şöyle güzel bir ortam gider. Herkes birbirine süt çeviren insan haline gelir. Öyle değil mi? Ve ben merkezcilik birçok iddiayı gündeme getirdiği gibi tefrikayı, çekişmeyi ve çatışmayı da beraberinde getirir. Ve müminlerin birbirine düşmesi ve düşürülmesi de artık kaçınılmaz hale gelir. İşte bu noktada kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam bizleri uyarıyor. Ne diyor? Şeytan, siz tevhid ehli olduktan sonra oradan dönmenizden umudu ne yapar? Keser. Ama şu kendi aramızdaki haller var ya, işte onlardan bir tanesini aldığını o ona ne yapar? Yeter. Nedir bu aldığı? He? Mesela bir insan çok alıngansa şeytan onu oradan vurmaz mı? Hemen küsme huyu varsa kıskanma huyu varsa haset etme huyu varsa veya takip etme bekleme huyu varsa yani herhangi bir zaafı varsa Zannetmeyin ki şeytan o yolu açık bırakmıyor kardeşler. Orada ne yapıyor? Kapıda hazır bekliyor ve hemen ne yapıyor? Oradan girerek kardeşlikleri zedeleyebiliyor. Şöyle herkes yakın tarihine, çevresine, akrabasına, kendi aynı karındaşlarına bir baksın. Birbirleriyle ayrılma, küsme noktaları herkesde olmuştur. Değil mi? Yani hepimizde var insan olarak. Allah için soruyorum hepimize. Bu küslük, dargınlık, ayrılma veyahut da kargaşa Allah'ın bir nefesine binaenli kendi nefsince he Yani kardeşleri ayıran nedir? Fıtri diniyorsun dini olsun. Dinle ayırıyor nefesini. Hangisi? Demek ki çok dikkat edeceğimiz noktalar var. Peki hak insanları ayırır mı? Ee, bu noktalarda şöyle bir analiz yapalım. Herkes her meselede kendini haklı görüyor mu? Haksız kim? Şeytan mı? Fatrayı ona mı keselim? Haksız. Hak insanları ayırmaz. Hepimiz haksız kardeşler. Hepimiz haksızız. Öyleyse şeytanın bu ümirdini boşa çıkaralım. Biz de Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olalım. Ama şunu unutmayın. Biz Akide'yi anladıktan sonra ayak uyduramayan ne yapacak? Bir bir kaybolacak. Bir, bir Akide'ye ayak uyduransa bir duvarın elemanı gibi ne yapacak? Birleşecek. O çekip gidiyorsa, Akide'ye ayak uyduramıyorsa burada hıfı sen kendinde arama. Ha şu noktada arayabilirsin. Ben niye gereği gibi bu kardeşinden ilgilenemedim? Eğer ona ben gerekli şeyleri anlatabilseydim, hep kendimi düşünmeseydim, bu kardeşim yolunu ayırmazdı diye de bak burada kendimizi kuşlayabilirsiniz. Evet. Bütün bu kardeşliğe zarar veren hususları aynı birer mikroba benzetin. Nasıl bir mikrop bir vücuda şirayet edince vücudu tahrip ediyor mu? Bir bakıyorsun, adamın burnu kızarıyor. Ha buraya burnunu çekiyor. Niye? Bir mikrop bulaşmış. Veyahut öçülüyor. Ne yapmış? Bir mikrop bulaşmış. Gözü yaşarıyor veya ateşleniyor. Ne yapmış? Bir mikrop bulaşmış değil mi? İşte dinde kardeşlik der ki bu canlılık ruhu da bir mikropta ne yapar? Bu ruh bozulur. Sana gülen yüz aynı hasta insanın yüzü nedir? Ne kadar sorsanız da girmekte zorluk çekmez mi? Ruh'a da giren bir mikrop Kardeşliği öyle bir zedeler ki kardeşler artık onun sana doğru güldüğünü göremezsin. Sana karşı iyi niyet desteğini ne yapamazsın? göremezsin. Öyleyse kardeşlik hukukunu ne yapma, korumak zorundayız. Peki kardeşlik hukuku deyince ne anlıyorsunuz? Bu hafta mı devam edelim haftaya? Kardeşlik hukuku söylen, şop yoluyla olduğu gibi İslam'ın kıymet verdiği önemli akrabalık münasebetlerinden de var. Kardeşlerin birbirleri üzerinde hakları, vazifeleri vardır. Ve her cuma, hoca efendiler cumadan sonra beden inmeden önce bir ayet okurlar. Hiç duydunuz mu onları? Ve eşleriniz söyledi mi? Mahıl Suresinde Allah sizden adaleti, iyiliği, akraba haklarını gözetmeyi istiyor diyor. Şimdi kardeşler arasında bir, adaleti, iki, iyiliği, üç, boşluğu ne yapmak, bulundurmak zorundasın. Bakın şimdi, Kur'an-ı Kerim'de Adem'in iki oğlundan bahsedilir. Fadil ve Kabil. Kabil mi iyilerden, Kabil mi? Hangisi? Demek Kur'an okuyor. Bakın şöyle bahsediyor: Ey Resulüm, ehli kitaba Adem'in iki oğlunun haberini oku. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmişlerdi de birisinin ki kabul edilmiş, diğerinin kabul olmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan kabir diğerine seni muhakkak öldüreceğim. Kardeşi ise ona Allah ancak taklaya sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yemin ederim ki eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin. Böylece cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet kabil Hevasına uyarak kardeşi Habil'i öldürdü ve böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Maide 27'den 30'a kadar. Şimdi burada iki tane kardeşten bahsediliyor mu? Abinin günahı neydi de Habil onu öldürdü? He kardeşler? Yani öldürülmesi için bir sebep var mıydı? Yoktu. Burada anlatmak istediğim nokta şu. Sen kardeşliğine ne kadar dikkat edersen et bir kabil çıkabilir mi? Sen nasıl davranacakmışsın? Ben Allah'tan korkarım. Sen beni öldürmeye en ilerde yani tepegan alalım. Sen beni öldürmeye niyetlensen de ben bugün sana karşılık ne yapmayacağım? Vermeyeceğim. Ben isterim ki diyor sen benim günahımı da alıp cehennemi koyacaksın. Yani öyle bir kardeşlikte ileri olmak zorundayız ki bu Habil'in gösterdiğini biz de ne yapacağız? gösterelim. Allah bizlere böyle iman nasib etsin. Böyle şeylerle de imtihan etmesin kardeşler. Yine Yusuf suresini kardeşlikten alakalı ele aldığımızda, ki bu size ödev doğsun, kardeşlerle alakalı gelen peygamberleri bir okuyun bakayım. Habil'den Fadili, Yusuf Ali Şelam'da, Muşay'dan Harun'da da geliyor mu? onlardan? Kur'an'ı şöyle bir okuyun neler anlayacaksınız. Gelelim Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf'a kardeşleri kötülüğün en büyüğünü yaptı mı? Yaptı. Peki size böyle bir hareket yapılsa ve yıllarca köle olsanız, evden ele satırsanız, başınıza birçok şeyler gelse ve yıllar sonra siz bir mevki, makam sahibi olsanız ve kölelikten de kurtulsanız ve size kötülük yapan kardeşleriniz sizin karşınıza muhtaç olarak bir yaşay. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız kardeşler? Kur'an okurken dikkat edin bakın. Yusuf Aleyhisselam'daki bu kışkaları uzun uzun okuyun ve onlar bunu yapşalar da Yusuf Aleyhisselam onlara ne diyor? Size bugün hiçbir bakbaşa kalkma ve ayıplama yok. Şimdi Allah mağfiret etsin, o merhametlerin en merhametlisidir. Allah bizlere böyle anlayış versin kardeşlerim. Bakın burada onları affediyor ve onlara ne yapıyor? Sanâli davranıyor, hoşgörülü oluyor. Yine Musa Aleyhisselam'a bakın, Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Resullük verdiğinde ne diyor Musa Aleyhisselam? Ya Rabbi bana kardeşimi de rezil kıl. Görüyor musunuz? Gürtmüyor. Yani tek başına bunu ne atmıyor? Hiç demiyor. Kardeşi için de ne yapıyor? Bunu arzuluyor. Öyleyse biz de bu meseleleri kendimize ne yapacağız? Örnekler alacağız. Kendi konuşması tatlı değil. Onun konuşması daha düzgün değil. Yardım amaçlı değil mi? Ben öyle da. Nerede okudunuz öyle? De de olabilir, şey de, da, yalnız... ee, bu şekilde İsrailiyetten gelen birçok noktalar var ama ben bilmiyorum. Ee, Süleyman e, Musa isyan büyür, Firavun'un sarayında büyürken, evet. Firavun onu bir gün korkutuyor, eline kızgın bir demir alıyor, diline dokunuyor ve biri tab olduğu konuşamıyor. İsrailiyatta. İşte kendisine vesîlilik verince, işte ben anlatsam insanlar anlayabilir herhalde doldu kimimse. Kapatlar herhalde. Ee, i̇nsanlar anlamayabilir. İşte kardeşim daha güzel konuşuyor. Onu da bana yardımcı kıl tipinde anlatıyorlar ama değil. Bu İsra'liyatlar geliyor. Burada anlatılmak istenen, kendine verilen bir iyiliği kardeşine de ne yapıyor? İsteme vardır. Tabii. Ya Rabbi kardeşim harını bana ne yap? Gezir kıl, yardımcı kıl. Ne için? Ayet devam ediyor kendi kendine. Şunu çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Şimdi düşünün ben burada şu an, şu saatte tek başına olsam şu hayrı isteyebilir miyim? Kardeşler olduğu için ne yapıyor? Herkesin birbirine duyduğu hayır şeyi ne yapıyor? Sevabı büyütebiliyor. İnsanın tek başına Allah'ı zikirle İki kişiden aynı değil. Demek ki Kur'an'da anlatılması, Müslümanlara öğüt ve örnek olması açısından peygamberlerin bu kıssaları bizim için neymiş? Çok önemliymiş. Demek ki kardeşler de kendi aralarında şu esaslara dikkat etmesi gerekiyor. Bir, kardeşler birbirlerine sevgi ve saygı besleyecek, küçükler büyüklerini tanıyacak, saygılı davranacak ve onlara gerekli hakkı verecek. İki, buraya geçmeden önce küçük büyük deyince demek istediğimi anladınız mı? Mesela bizim çocukluğumuzda büyükler en başa otururdu. Çocuklar asla oturamazdı. Ayıp sanırdı. Şimdi evlerde nasıl oturdu? Baş köşede çocuklar mı oturuyor büyükler mi? Yani bu terbiyeyi anneler verir kardeşlerim. Eğer siz çocuklarınızda bu terbiyeyi vermezseniz zannetmeyin ki bir oturma kalkmayla bu oluyor. Oturmayı kalkmayı bilmeyen öğretilmeyen çocuk yarın büyüğünü kütülde ne yapmıyor? Tanımıyor. Çocuğunuza öğrettiğiniz bu oturma kalkma, sofraya oturup kalkma adabı bile başkalarına saygıyı veya saygısızlığı gündeme getiriyor. Hani bunu bir şey olarak almayın. Ben hep izlemeyi severim burada. Mesela yemekler verdik, kendi evime misafir oldu. Yani birçok ortamda kardeşleri ben kalabalık gördüğümde e, öyle çocuklar var ki hiç anneyi babayı dinlemiyor. Getir, baş köşeye oturuyor, milletten önce başlıyor. Yemeğin içindeki eti seçiyor veya tatlıyı seçiyor, döküyor. Hiç umurunda değil. Peki oğlununla o çocuğa terbiye verilecek He? yoksa evden mi vermeyecek? Evde bunlara dikkat ettiğiniz zaman yani çocuğunu yedirmeden içirmeye kadar Aynen. dışarıda da büyüğünü küçüğünü o çocuk ne yapar? Bilir. Aynı. aynı. Çocuklar hizmet eder her zaman. Büyükler hizmet ediler. Ve büyükler her zaman önde. Hatta e, namaz meselesine bakın i̇bn Abbas bir gün yara yara safların ne yapıyor? En önüne geliyor ve hatta oradan birini çekiyor, yerine geçiyor. Namazdan sonra diyor ki, vallahi diyor Allah Resulü diyor, demese ben bunu yapmazdım. Sizin büyükleriniz, alimleriniz ön safta olsun dediği için ben bunu yaptım diyor. Var mı böyle bir davranış? Ben namaza falan durduğumuzda falan en arkada durdum şöyle. Kimse gel abi ön safa geç Belki en yaşlılarından birisi benim. Demiyorum bak. mi Ama sizlerin dikkat etmesi gerekir bunlara. Neden? He? Neden? Dışarıdan birisi geldiğinde en azından bir sözünü paylaşacaksa, akıl alacaksa ne yapar? Ha bak bunlar buna değer veriyor. Bak büyükleri bu, akılları bu. Ben bununla konuşayım der. Doğru mu? Bunlar önemli değerler ama yakalamak lazım. Evet. Hı -hı. Şöyle bir şey var. Ben kötü biriyim. Siz bunu biliyorsunuz. Ya yani birilerine de zarar veririm diye bir korkunuz var. Şimdi gibi bir şey, benim hakkımda nasıl uyaracaksınız? Hani bu bana böyle böyle yaptı deseniz, dedikod Şimdi ben yani yaram çok değerim. Mesela dedin ya rahatsızın teyzem konusunda diye. Çocukları da da hani dayıların herkes bana hak verdi ama ben çok üzülmüş. Edim 20 yaşınızda mı oldu oldun? 21-23 galiba. En fazla 23 oldu. Kaç kişi öldü o günden bu yana? Hiç. şey yok. Öldü. Yani ki akraba ölmedi mi? Onlarla birlikte bunu da gömün. Ne olacaksın sen? Ya tabii gömüzsün. Hepsi gömüz olabilir de ben içten içe çok üzülüyorum. Çünkü senisini de çok seviyordun. Ol. Bırakıp toprağa gömeyin. Uyarma konusunu ne yapalım? Kötü bir insan, ben kötüyüm. Biliyorsunuz ki bir Ayşe evet, Fakir. En güzel uyarma, en güzel uyarma günden tespit edip insanların yanlısı varsa bir konu olarak işlenip onlara onun yanlısını anlatmaktır. Hı hı. Ben şimdi desem ki hanıma sen şöyle şöyle yapıyorsun, böyle böyle yapıyorsun. Bu huyu ondan kaldırmam çok zor olabilir. Ama o huyun kalkması için bir sohbet yapabilirsin. Mesela şu sohbet faydalı mı değil mi? Böyle bir sohbet yapıldığı zaman karşıdaki de en azından hiçbir şey almasa bir şey alacak yani. Kendine bir ders alacak ve düşünmeye yoluna girecek. Bunu yaparsan mı hayırlı, yapmazsan mı hayırlı buna bakacak. Yani bir şey. evet. Yine kardeşler anne ve babalarını üzmeyecek. Onlara huzur dolu bir hayat yaşatacak. Davranışlar da birlik ve beraberlik içinde olacak. Para, servet, miraç gibi maddi çıkarlıkla düşmanlık sebebi haline getirilmeyecek. Ve birlik ruhu bozulmayacak. Bu var mı? Bugün bakın, bekerken anlaşan kardeşler evlendikten sonra ise aynı kardeşlik yok. Doğru mu ya? Anlaşma. Ee, anne baba öldükten sonraki kardeşlikleri nasıl? Bir binaş mı? Ya, kötü bir ev kalıyor. O evin yüzünden en güzel kardeşlik ne yapılıyor? Gidebiliyor. Onun için e, her türlü noktada gördüğünüz imkanı da kazanmak zorundasınız. Yine herhangi bir kardeşinizin yıldızı parlayabilir kan, şöhret, makam, servet sahibi ne yapabilir? Olabilir. veya insanların içinde ön plana çıkıp ismi, hatırı sayılır bir insan olabilir. Burada Müslümanın onun o davranışına ne yapacak? Kıskanmayacak. Olgun karşılayacak. Bu kardeşimin hayra artsın diye Allah'ına ne yapacak? Dua edecek. Bunlar da neymiş? Çok çok önemlidir. Hor bakmayacak. Onun gizli ayıp hallerine ne yapmayacak? Araştırmayacak. Yine kardeşler arasında işlerde ve fikirlerde ayrılıklar olabilir mi? Olabilir. İnsanların bu ayrılıklarında birbirine zora başvurarak, onların üzerinde despotça durmayarak ve saygı veyahut kişisel haklarını aşmayacak şekilde davranışları, insanların girmesi gerekir. Mesela bir örnek vereyim. Burada iki tane arkadaş konuşuyordu. Ben de sohbet için şöyle kenarda oturdum. Bekliyorum saati. de nizalaştılar. Pavladılar. İnanın önemli bir mesele yok. Fındık kabını doldurmaz. Şimdi en akşam biri 20 senedir tanıdığım, biri de 20 senedir tanıdığım birisi. Haksız olan hangisini tahmin edersiniz? 20 senelik tanıdığım birisi. Haklı olan da 200 senedir tanıdığım değilse ama yani herkesin takva yönünü Allah bilir. Yeni senelik olan daha takvalı, daha bilgili bir kardeşimiz. Ama öyle bir şey hareket etti ki ben bile utandım hareketinde. Müdahale ettiğini etmeyin derken o daha sonraki yani tanıdığım dediğim abisi de Allah aşkına daha hakemlik yapsana dedi. Bu sefer ondan biz karşı karşıya geliriz şöyle. Ben bizim yaptık kalın dedi. Çıktım şöyle, gelmiyorum şuradan dinledim ne yaptılar falan. İnanın aralarında bekler bir çocuk şöyle geldi, onların arasını buldu. Onun dediğini öbürü kabul etti, hazmetti. Ben neden kaçtım? Benim vereceğim cevapta o arkadaş bunu hazmedemeyebilirdi. Öyle bir ortam oluştu. Ve beni de şey aldı, e, hani birisi biriyle güçlenir de öbürüne bir dediğini yaptırmaya çalışır ya. Böyle bir ortam da oldu. Arkadaşlar aralanda fikir ayrılığı olabilir. Hiç kimse öbür arkadaşını da yanında isteyip de öbürüne bunu ne yapmayacak? Dayakmayacak. Yani vermek istediğim örnek bu. Bu kardeşlikleri ne yapar? Zedeler şeytan da bekliyor çünkü. Evet. İşte dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu. İnşallah haftaya Kur'an'daki kardeşlik kavramının Farklı biçimlerini ele alalım. Burada ele almak istediğim birinci nokta mezhep ilişkisi. Burada hadillen kabili işleyeceğim. İkincisi aynı soya ve kavme mensubiyetten kardeşlik. Hud aleyhisselam'ı, salihi, şuay bu bakın. Bunların hepsi kardeştir bakın. Üçüncüsü ise inanç, amaç ve davranış birliğiyle gündeme gelen kardeşlik. İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Faneke Allahümme ve hamdike eşfüden ne ilahe illa enti estağfurike ve ettebile Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>